Bugün de hoşafçının tutunmaya çalıştığı şüpheler ve bu ölçülerde getirmiş olduğu delillere veyahut kendince delil diye ortaya koyduğu şeylere cevap vereceğiz inşallah. Gayr meşru tevessülü, meşru olana kıyas etmesi. Gayrı meşru tevessülü, meşru olana kıyas etmesi. Ali Hoşafçı kitabının 116. sayfasında diyor ki, Zat ile tevessülü kabul etmeyenler, yani Selefiler, bir başkasından bizim için Allah'a dua etmesini isteyip, onun da bizim için Allah'a dua etmesini kabul ediyorlar. Buna göre bizim için Allah'a dua eden kişiyi aracı kılmış oluyoruz. Zat ile tevessülü kabul edenlerin dua şeklinde ise direkt Allah'tan isteyip Ya Rabbi o kişiye olan sevgin hürmetine ve hatırına bize yardım et denilirken doğrudan Allah'tan isteniliyor. İki dua şeklinde de o kişi aracı kılınmış oluyor. Yani burada Hoşafçı diyor ki selefilerle yani selefilerin meşru gördüğü kıyasla kendilerinin meşru gördüğü şey pardon, tevessülü birbirine kıyas ederek diyor ki biz zat ile tevessül etmekteyiz. Yani o, kişiye, o kişinin Allah katındaki makamı sebebiyle veya o kişinin e, Allah katındaki değeri sebebiyle biz ondan istemekteyiz. Doğrusu yani mutasavvuflar onu aracı kılmaktadır. Ancak e, selefiler ise bir başkasından dua istemektedirler diyerek bu iki tevessül şeklini de birbirine kıyas etmektedir. Her iki şekilde de diyor, her iki dua şeklinde de o kişi aracı kılınmış oluyor diyor. Dikkat ediniz, birisi, biliyorsunuz meşru tevessülde bu vardır, birinin Müslüman bir kardeşinden dua istemesidir ki o meşru olan tevessüldür. E, mutasavvufların kabul ettikleri tevessül ise, bir başkasının ismini, zatını kullanarak yaptıkları tevessüldür. Dolayısıyla burada Ali Hoşafçı kıyas yaparak diyor ki, her iki dua şeklinde de o kişi aracı kılınmış oluyor. Öyle midir? Bakacağız. El Sünnet kişinin bir başkasından dua isteme şeklinde tevessül etmesini kıyasa veya hevaya dayanarak değil, kitap ve sünnetten sahih ve sarih naslarla selefin icma ettiği uygulamasından çıkarmaktadır. Böyle bir tevesül şekli ittifakla caiz ve meşrudur. Bununla beraber yine ittifakla ibadetlerde kıyas olmaz. Zira ibadetler tevkifidir. Ve sadece vahiy ile sabit olur. Yani ibadetlerde yok kıfidir. ibadetlerde kıyas olmaz. Bunlar sadece vahiy ile belirlenir. Ey Kur'an ve sünnetle belirlenir. Başka bir kişinin bizim için Allah'a duacı olması, isteğimizin yerine gelmesi için meşru bir vesiledir. Koşafçı dilerse bunun adına araç ya da aracı diyebilir. Ancak başka bir kişinin zatı ve şahsı duamızın kabul olması için meşru ve makul bir vesile araç ya da aracı değildir. İki dua şeklinde de o kişi aracı kılınmış oluyor demek tam olarak doğru değildir. Birinci dua şeklinde duayı eden o kişidir. Dolayısıyla aracı kılınan ve vesile edilen o kişinin bizim namımıza dua ve istekte bulunmasıdır. Böyle bir tevessül meşru olduğu gibi aynı zamanda da makuldur. Yani bizim bu kastettiğimiz meşru tevessülde biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor hani üç kişinin ee, bir bir mağarada büyük bir kaya parçasını büyük bir kayanın gelip o mağaranın delili kapatması sebebiyle yani bizden önceki ümmetlerde o üç kişinin yaptığı dua buna örnek verilebilir. Bir tanesi işte Allah Azza ve Celle'nin rızasını gözeterek e, pardon bu meşru olan yani kişinin salih ameli de pardon ona örnek vereceğiz. Ee, ancak burada yani kişinin bir başkasından dua istemesi o kişinin şahsiyle bir alakası yoktur. Yani bu kişi bu kişi bizim namımıza, bizim adımıza duasında bize yer ayırması için yaptığı bir şeydir. Yani ondan biz istekte bulunuruz ancak o şahsı aracı kılmayız. Yani o kişinin zatıyla bizim bir işimiz yoktur. Ancak biz deriz ki yani Allah azza ve celle'nin e, buyurduğu gibi duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var. Bazen siz dua edersiniz. E, bu duanız karşılık bulmaz. Ancak siz sizin adınıza dua eden bir başkası o kişinin e, dua ettiği an, duanın makbul olduğu bir ana denk gelir. Ve Allah Azze ve Celle o kişinin duasına icabet eder de icabet ettiği anda size de dua ettiğinden bu kişinin Allah Azze ve Celle bu kişinin duasını kabul eder ve böylelikle bu da meşru bir tevessül şeklidir. Ancak maalesef hoşafçı böyle bir kıyas yapmaktadır. Diyor ki yani zat ile tevessülü kabul etmeyenler diyor. O halde diyor bir başka zattan niçin dua istemekteler? Niçin bir başka zattan dua istemekteler? Diyerek bu anlamda selefilerin yaptığı, bu şekliyle ya da kabul ettiği, ehl sünnetin kabul ettiği bu tarz dua istemeyi zat ile tevessülle kıyas yapmakta ve bun, bunun arasında bir değişiklik veya bir farklılık olmadığını söylemektedir. Hoşafçının bahsettiği zat ile tevessül kısmında ise Duayı eden biz iken aracı ve vesile edilen bizimle ve duamızın kabul edilmesiyle hiçbir ilgisi olmayan o kişinin şahsıdır. Böyle bir tevessül meşru olmadığı gibi makul da değildir. Ancak mutasavvıfların yaptığı e, zatı aracı kılma, e, zatı vesile edinme duasında ise birbirinden çok farklı iki davranış vardır. İki davranış biçimi vardır. Birbirleriyle hiç alakası olmayan. Çünkü, çünkü o aracı yapılan kişiyi, vesile kılınan kişinin duamızla veya duamızın kabul edilmesiyle hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Yani Meşru duada yani meşru olan tevessül yani bir başkasından dua isteme şeklinde o kişinin bizim adımıza dua etmesi vardır. Ancak mutasavvufların yaptığında ise hiç e, duayla ilgisi olmayan o şahsın ismi zatı vardır ve bunun da duanın kabul edilmesiyle hiçbir alakası yoktur. Çünkü aslında buna verecek cevaplarımız vardı ancak buna bizzat onun kitabından onun kitabından hangi sayfada ne dediği ile ilgili okuyarak cevap verdiğimizden inşallah e, her sözüne karşılık biz cevap verilmekte vere diye verilmektedir. Yoksa Allahu celle celalühü İbrahim'in zatına Aleyhisselam veya Adem'in zatına Musa'nın zatına veya Cebrail'in adı için senden istiyorum gibi dualarının da olmaması bizler için yeterli bir sebeptir. Ancak o burada böyle bir kıyas yaparak batıl bir kıyas yapmaktadır. Sayfa 135'te bu hoşafçı diyor ki bir yanda kişi ile Allah arasında mahlukatın aracı yapılmayacağını söyleyen bir yandan da kişinin salih amellerini öne sürerek tevessül edilebileceğini ifade edenler, aslında o kişiyi, yani aslında ameli demek istiyor, aracı kılmış olurlar. Dikkat ediniz. Şöyle diyor hoşafçı, bir yanda, kişi ile Allah arasında, mahlukatın vasıta yapılmayacağını söyleyen, yani selefileri kastediyor, bir yandan da, kişinin salih amellerini öne sürerek tevessül edilebileceğini, ifade edenler yani selefiler aslında o kişiyi yani e, o ameli aracı kılmış olurlar. Allah'ın Allah'tır sizi ve yapmakta olduklarınızı yaratan buyurduğunu ve amellerin de mahluk olduğunu bilmezler mi acep diyerek dikkat çekmektedir. Yani sözüne dikkat çekmektedir. Subhanallah. Ve devamla diyor ki, eğer tevessülü kabul etmeyenler, insanın kendi amelleriyle tevessülünü caiz görürlerse, biz de deriz ki, ameller mahluktur. Allah mahluk değildir. Siz, insanın mahluk olan, kendi ameliyle tevessülünü kabul edersiniz, biz de başka bir mahluk olan, Başkasının ameliyle tevesül ederiz diyor Ali Hoşafçı. Yani burada, burada e, böyle çok kullandığı kelimeler, kullandığı gerçekten bir de burada düzeltmeler yapılarak. Mesela amelden bahsediyor sonra kişi diyor. Dolayısıyla böyle e, seçerek veya düzelterek okumaya çalışıyorum onun kendi sözlerinde. Ancak diyor ki, onun selefileri kast ederek diyor ki onlar, onlar diyor zat ile tevessülü kabul etmiyorlar. Ama bununla birlikte diyor salih amellerle tevessülü kabul ediyorlar. Az önce haber verdiğim, söylediğim salih amellerle tevessül, yani salih amellerle tevessül derken kişinin mesela yaptığı bir salih ameli duasında Rabbi ile paylaşmasıdır. Aynı az önce örneğini vermek istedim. Sonra da bitirdim. Allah Resulü Vesselam haber veriyor bizden önceki ümmetlerde. Üç kişi bir mağaraya sığınıyorlar ve büyük bir kaya gelip o mağaranın ağzını tıkıyor. O mağaranın kapısını tıkayan kayayı kaldırmaya bunların gücü yetmiyor. Yani insan gücüyle kalkabilecek gibi değil ya da üç kişinin yapabileceği bir şey değil. Ee, onları Allah'tan başka hiç kimse kurtaramaz. Yani kimseye seslerini duyurabilecek halde değiller. Ve bunlar diyorlar ki en iyisi biz dua edelim. Rabbimiz e, ancak bize Rabbimiz yardım edecektir. Ve Allah'a sığınıyorlar, Allah'tan yardım istiyorlar. Yüce Rabbimizden yardım isterken de dua ediyorlar. Allah ve Vesselam'ın haber verdiği gibi dua ederken salih amellerini ön plana sürüyorlar. Ya diyorlar ki ya Rabbi bir tanesi açıyor diyor benim yaşlı bir anne babam vardı. İşte onlara bakmış göz etmiş ve bunun karşılığında da ya Rabbi sen benim bu amelimden razı isen içine düştüğümüz bu müşkül durumdan bizi kurtar diyerek dua eder. Yani ben kısayı böyle Hızlı geçiyorum inşallah. Ee, ve o kişinin bu duasıyla beraber mağaranın kapısı biraz açıldı. Sonra bir diğeri işte yanında bir işçi çalıştırdığını, sonra o işçinin ücretini almadan gittiğini, sonra aradan uzun bir zaman sonra geldiğini, o geldikten sonra da onun e, yevmiyesiyle ve onun hakkı olan ücret ücreti çalıştırarak elde ettiği bir sürü davarı, ona geri verdiğini ve bunu yaparken de ya Rabbi ben senin erzanı gözettim. Eğer sen benim bu amelimden razı isen içine düştüğümüz bu müşkül durumdan bizleri kurtar diyerek dua etti. O öyle söyleyince mağaranın kapısı biraz daha açıldı. Nihayet üçüncüsü de dua etti. O da bir kıtlık döneminde bir kıtlık döneminde çok istediği, çok sevdiği amcasının kızının kendisini reddetmesi durumunu anlattı. O da şöyle yani amcasının kızını seviyor ama o kız kendisini istemiyordu. Nihayet kıtlık baş gösterdi ve şiddetli bir kıtlıktı. Ve kendileri biraz daha e, durumları iyi olan e, kimselerdi. Ve o kişi duasında dedi ki ya Rabbi ben amcamın kızını çok istediğim halde o beni istemiyordu. Nihayet o bana geldi kardeşleri için erzak istedi. Ben ona dedim ki ben sana erzak veririm ancak bir şartla benim olursan ben sana erzak veririm dedi. Gerçekten o çok sıkıntıdaydı ve o erzakları almasa, kardeşlerine yiyecek bir şeyler götürmese belki de kardeşleri ölecekti ve nihayet istemeyerek istemeyerek de olsa bunu kabul etti. Ben ona elimi uzattığım an bana dedi ki Allah'tan korkmaz mısın? O bunu söyleyince ben ona dedim ki şu erzakları al ve git. Ve ben ona dokunmadım. O kişi duasında diyor ki ne ya Rabbi ben onu çok istediğim halde ve o bana bu kadar yakınlaşmışken ve ben ona sahip olma gücü elimde iken nihayet o seni bana hatırlattı ve ben senden korktum. Böylelikle çok istediğim o kişiden vazgeçtim. Ya Rabbi eğer sen benim bu amelimden razı isen bizi içine bulunduğumuz bu müşkül durumdan kurtar demesiyle e, mağaranın kapısı açıldı ve bunlar oradan kurtuldular. Böylelikle kişinin salih amelleriyle tevessül etmesinin meşru olduğunu görüyoruz. Tabi ben e, hadisi yani Allah Sallallahu haber verdiği bu olayı kısaca aklımda kaldığı şekliyle anlattım ama Allah'ın izniyle bu şeydedir yani e, bundan farklı bir şeyde değildir. Ee, ve bunların salih amellerini öne sürerek dua ettiklerini görmekteyiz. Dolayısıyla ee, daha önce de derslerimizde ifade etmiştik. Yani kişinin başına gelen musibetleri etrafıyla çok paylaşması doğru olmadığı gibi. Hani diyor ya enbiyaların dualarında da bunu görürsünüz. En eşkiye hali ilallah. Ben ancak halimi Allah'a şikayet ederim. Yani ben durumumu ona arz ederim. İnsanlara şikayette bulunmam manasında Aynı şekilde kişi salih amellerini insanlarla değil, Rabbi ile de paylaşması ve bunları tevessül, bunlarla tevessülde bulunması caizdir. ehl sünnetin kişinin bir başkasından dua istemesi, yani başta tabi Yüce Rabbimizin isim ve sıfatlarıyla tevessül, sonra kişinin bir başkasından dua istemesi ve kişinin salih amelleriyle tevessülü caiz olan, meşru olan tevessül şeklidir. Ve, yani kişi bir yerde sadaka vermiştir, der ki ne ya Rabbi bunu secdesinde söyler, selamdan önce söyler, duanın kabul olduğu zamanlarda söyler, der ki ya Rabbi işte ben falanca zamanda ve falanca anda işte bir fakir gördüm ve onun aç olduğunu duydum, ben ona yemek yedirdim, halbuki benim ben ona yemek yedirirken aslında ben de açtım gibi yani bir salih ameli Rabbi ile paylaşarak ve gerçekten bu ameli kişi bilir yani Allah rızası için mi yapıp yapmadığını. Ve sen benim bu amelimden razı isen, Ya Rabbi benim şu sıkıntımı gider veya beni rızıklandır veya bana evlat ver veya işte beni beni cennetine koy gibi diyebilir yani. Ve buna benzer birçok şey. Ee, kişinin salih amelleriyle tevessülde bulunması meşrudur demiştik. İşte bu söz üzerine diyor ki bu hoşafçı, yani ben bu tevessül şekli de bilinsin ki en azından cümleler anlaşılsın diye bunu paylaştım. Hoşafçı diyor ki sayfa 135'te kitabında bir yanda kişi ile Allah arasında mahlukatın vasıta yapılamayacağını söyleyen yani mahlukatın vasıta yapılamayacağını söyleyen kim oluyoruz? Kim oluyor? Yani bizler oluyoruz. Selefiler oluyor. Diyor ki bir yandan kişi ile Allah arasında mahlukatın dikkat ediniz cümleye bakınız mahlukatın aracı yapılamayacağını söyleyen bir yandan da kişinin salih amellerini öne sürerek tevessül edilebileceğini ifade edenler o ameli aracı kılmış olurlar. Allah'ın Allah'tır sizi ve yapmakta olduklarınızı yaratan buyurduğunu ve amellerin de mahluk olduğunu bilmezler mi acep? Yani bize diye veriyor. Bu selefilere diye verirken diyor ki yani diyor ki siz diyor mahlukatı aracı kabul etmiyorsunuz. İyi de peki amel de mahluktur. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'tır sizi ve yapmakta olduklarınızı yaratan. Dolayısıyla mahluku kabul etmiyorsunuz. Amel de mahluktur. Ama siz diyorsunuz ki biz mahluku kabul etmiyoruz. Ancak ameli kabul ediyoruz. Bu olacak şey midir? Diyor. Diyor tabi bu <gülüyor> kabul edilecek bir söz değildir Çünkü o şunu bilmiyor herhalde. Yani biz mahluku demiyoruz. Biz diyoruz ki ne? Zatları, şahısları, isimleri, türbeleri, efendime söyleyeyim yapıları, mekanları, aracı kılmak diyoruz. Halbuki orada dua yine Allah rızası için yapılan bir amelin yine Kur'an ve sünnetten gelen delillere göre ehl-i sünnetin bunu meşru kıldığını söylüyoruz. Tabi buna verilecek cevap var. Bir de sayfa 226'da diyor ki eğer tevessülü kabul etmeyenler, tevessülü kabul etmeyenler, yani selefiler, insanın kendi amelleriyle tevessülünü caiz görürlerse, biz de deriz ki, diyor, ameller mahluktur. Allah bak, Allah mahluk değildir. Siz insanın mahluk olan kendi ameliyle tevessülünü kabul edersiniz, biz de başka bir mahluk olan başkasının ameliyle tevessül, ederiz. Siz insanın mahluk olan kendi ameliyle tevessülünü kabul ederseniz biz de başka bir mahluk olan başkasının ameliyle tevessülü kabul ederiz. Başkasının ameliyle tevessül ederiz diyor. Böyle batıl bir kıyas yapıyor. Buna da Orhan Kuyugöllü Hoca şöyle cevap veriyor. Kişinin mahluk olan salih amelleriyle tevessül edip duasının kabul edilmesi için bunları aracı etmesi de ittifakla caiz ve meşru olduğu gibi itibarla da anlaşılabilir ve makuldür. Zira bu ameller dua eden kimsenin yapmış olduğu isteğinin yerine gelmesine gerekçe olabilecek vesilelerdir. Kişinin başka bir mahluk olan başkasının ameliyle tevessül etmesi ise meşru ve caiz olmadığı gibi makul ve anlaşılabilir bir şey de değildir. Zira bir başkasının işlediği amellerin bizimle ve isteğimizin yerine gelmesiyle nasıl bir alakası olabilir? Bakınız, burada gerçekten böyle bir kıyas yapmak mümkün değildir. Yani bir başkasının amelinin Bizim duamıza nasıl bir katkısı olabilir? Yani ben diyebilir miyim ya Rabbi işte akşam namazında namaz kılan namaz kılanların amelleri vesilesiyle benim benim duamı kabul et. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir başkasının amelinin bana nasıl bir faydası olabilir yani? Ya da duamda nasıl bir meşru e, vasıta olabilir? Ancak böyle bir kıyas yapmakta. Siz böyle derseniz böyle diyor ve çok ciddi bir zorlama var. Yani böyle bir kıyas gerçekten bunun için fakih olmaya gerek de yoktur. Batıl bir kıyas yaptığını görmekteyiz. İnsanın salih amelleriyle tevessül edebilmesinin meşru oluşunun illet ve gerekçesi bunların mahluk oluşu mudur ki, hoşafçı? Başka bir mahluku buna kıyas ederek mahluk olan her şeyle tevessül edilebilir demeye getiriyor. Evet, yani burada böyle bir illet yoktur ki insanın salih amelinin mahluk olması gibi ve bütün mahluku, bütün mahluku buna kıyas etme yolunu tutuyor hoşafçı. Ve yine sayfa 135'te diyor ki bu şahıs, Allah'ım senin peygamberlerini vesile kılıyorum. Demesi ile senin peygamberlerine olan sevgimi vesile kılıyorum demesi arasında hiçbir fark yoktur. Yani hoşafçıya göre Hoşafçıya göre Peygamberlerini vesile kılıyorum demekle, senin peygamberlerine olan sevgimi vesile kılıyorum demesi arasında hiçbir fark yoktur. Dikkat edin. Yani bir kimse duada derse ki, Ya Rabbi, senin peygamberlerini vesile kılarak istiyorum. Böyle demesiyle, Senin peygamberlerine olan sevgimi vesile kılıyorum demesi arasında hiçbir fark yoktur diyor. Hoşafçının, Cevap veriliyor. Hoşafçının bu sözü alışveriş faiz gibidir. Bakara 275. ayette buyurulduğu gibi alışveriş faiz gibidir. Yani aralarında hiçbir fark yoktur diyen Yahudilerin sözüne benziyor. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Halbuki Allah, alışverişi, helal, faizi haram kıldı. <Gülüyor> evet. Veya bu söz, hayızlı kadın, Kılmadığı namazı kaza etmiyor da tutmadığı orucu neden kaza ediyor? Oysa aralarında hiçbir fark yoktur diyen kimsenin sözüne benziyor. Oysa namazı kaza etmekle emrolunmadı ama orucu kaza etmekle emrolundu. Buhar'ın sahihinde 321 nolu hadis, Müslim'in sahihinde 335'te geçiyor bu. İbnü Ayşe radıyallahu anha diyor. Allah Teala sallallahu aleyhi ve sellem bize hayız olduğumuz, hayızdan temizlendiğimizde orucu kaza etmemizi emretti, ancak namazı kaza etmemizi emretmedi. Aynı birisinin çıkıp bunlar arasında ne fark var deyip bir kıyas yapmasına benzer. Halbuki onlar biriyle emr olundu yani oruçla emr olundu kaza etmekle, ancak namazı kaza etmekle emr olunmadı. Ya da bu Cuma namazı için ezan okumak ile bayram namazı için ezan okumak arasında hiçbir fark yoktur demeye benziyor. Halbuki Cuma namazı için ezan okumak meşru ve sünnet, bayram namazı için okumak ise gayrı meşru ve bidattır. Daha önce de söylemiştik yani ibadetler arasında kıyas olmayacağını ve bunların tevkifi olduğunu ancak vahiy ile belirleneceğini de ifade etmiştik. Şimdi de Allah'ın senin peygamberini vesile kılıyorum ile peygamberine olan sevgimi sana vesile kılıyorum arasındaki farkları söyleyelim. Hani bunlar arasında fark yoktu diyordu o şafçı. Biz de bunun arasında olan farkı kendisine gösterelim. Birincisi kitap ve sünnette gelmeyen Gayri meşru bir tevesüldür. Yani kitap ve sünnette ne Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'ın başka bir nebiyle tevesül ettiğini bilmemekteyiz. Böyle bir delil söz konusu değildir. Ya da ashabtan hiç kimse hiçbir nebiyle, enbiya'dan hiç kimseyle tevesül etmemişlerdir. Yani Musa'nın hürmetine, İsa'nın hürmetine, Efendim Davud'un hürmetine, Süleyman veya diğer enbiyalar aleyhisselam böyle bir şey Kur'an ve sünnette sabit değildir. İkincisi ise kitap ve sünnette gelmiş meşru bir tevessüdür. Yani ikincisi dediğimiz yani o iki sevgi yani birisi peygamberlerine olan sevgim vesilesiyle demesi böyle bir sevgi meşru olan bir sevgidir ve bir duada böyle bir sözün kullanılması meşru bir tevessüldür. Birincisi istenen şeye gerekçe olması söz konusu olmayan peygamberin zatıdır. Birincisi istenen şeye gerekçe olması söz konusu olmayan peygamberin zatıdır. Yani duada o peygamberin isminin geçmesi duayla bir alakası yoktur. İkincisi ise o nebiye olan sevginin ya da enbiya'ya olan sevgiyi, ikincisi ise istenen şeye gerekçe olması makul ve mümkün isteyen kişinin salih amelidir. Dolayısıyla şöyle bir fark görmekteyiz. Birincisi enbiya'larını vesile kılıyorum demek. Onları bu şekilde yani isimlerini zikretmenin duayla hiçbir alakası yoktur. İkincisi ise kişinin salih amelidir çünkü Allah için sevmek, Allah için sevmek kalbin amellerindendir ve imandandır. Bugün kişinin Allah Resulü Satt sevmesi imandandır ve dolayısıyla bu sevgisinde bu sevgisi onun salih amelidir, kalbinin salih amelidir ve salih amellerle tevessülün meşru olduğunu e, meşru olduğunu söylüyorken bu da meşru olan bir amel e, meşru olan bir amel salih bir amel olduğu için kişi de bunlar bununla tevessülde bulunması mümkündür. Çünkü ikisi arasında fark vardır. Birisi kişinin kendi amelidir. Diğeri ise sadece birinin adını veya bir Salih bir kimsenin veya enbiyanın ismini orada zikretmesidir. İkisi farklı şeylerdir. Başka bir tabirle, birincisi senin duan ile alakası olmayan zattır. İkincisi ise seninle ve duanın kabulüyle doğrudan alakası olan senin amelindir. Yani birincisi ya Rabbi duamı kabul et çünkü Peygamberin Zatı demektir. Dikkat edin. Birincisi, Ya Rabbi duamı kabul et çünkü Peygamberin Zatı demektir. İkincisi ise, Ya Rabbi duamı kabul et çünkü ben senin emrine uyup rızanı gözeterek Peygamberini sevdim demektir. Birincisi, Rabbimiz, Rabbimize iman edin diye imana çağıran münadi hatırına günahımı bağışla demektir. Birincisi Rabbimiz. Rabbinize iman edin diye imana çağıran münadi hatırına günahımı bağışla demektir. Yani o kişinin hatırına. İkincisi ise Rabbimiz. Biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir münadi duyduk. Hemen iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla demektir. Ali İmran Suresi 193. ayette buyrulduğu gibi. Birincisi Rabbimiz indirdiğin Kur'an ve gönderdiğin Resul hatırına bizi şahitlerle beraber yaz demektir. İkincisi ise Rabbimiz indirdiğine iman ettik. Resule ittiba ettik. Bizi şahitlerle beraber yaz demektir. Hani ayet şöyleydi Allahu alem Rabbena semi'na munadiyen yunadi lil iman an amenu an billahi fa Gibi Allahu alem e, ayette Ali İmran suresi 193. ayette ve yine Ali İmran 53. ayette Allah azza ve celle'nin övdüğü iman eden topluluğun halleri onların İman, imanları sebebiyle enbiya'ya nasıl karşılık verdikleri, nasıl onlara icabet ettikleri haber verilmektedir. Yani yani şöyle bir şey hani e, imanın tarihinde geçiyor ya iman marifettir, hani bilmektir ya da evet. Rabbena inna semi'na munadiyen lil-iman an amunu rabb an rabbikum fa şimdi e, Hani iman marifettir demekle tasdiktir. Yani bu tasdik biliyorsunuz mesela tasdiksiz marifet diyenler, tasdiksiz marifet diyenlerle bunun tasdik olduğunu söyleyenler arasındaki fark gibi. Yani burada diyor ki e, Rabbinize iman edin diye imana çağıran münadi hatırına. O bir tarafta Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir münadi duyduk. Hemen iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Yani orada o imana icabet etmesinden ötürü ortaya çıkan salih amelini, salih amelini ortaya sürerek o amelini tevessül ederek ya Rabbi bizi bağışla demesidir. Yine yine bu Hoşafçı'nın bir de kendi tecrübesini de gerekçe göstermesi söz konusu. Bir de o başlıkla konuya devam edeceğiz inşallah. Sayfa 116'da şöyle diyor Hoşafçı, şöyle diyor. şu ayet şu hadisle beraber şu tecrübeye de dayanarak dikkat ediniz şu ayet şu hadisle beraber şu tecrübeye de dayanarak yani Kur'an, sünnet ve hoşafçının tecrübesi yani delilleri arttı yani bir de tecrübesini de deliller arasında saymış Sözleriyle tecrübeyi meşruiyete dayanak olarak zikreden hoşafçı, Sayfa 108'de İbn Teymiye'den bazı kimselerin Peygamber Efendimiz'den veya ümmetine mensup salih bir şahsiyetten bir şey dilemeleri ve bu dileklerinin yerine getirilmesi çok görülen bir olaydır. Sözünü aktarıp ardından İbri Teimiye böyle bir dilekte bulunmayı doğru bulmamakla beraber böyle dileklerin Allah'ın izniyle kabul olduğunu itiraf etmiştir. Dikkat ediniz, yani onlara göre <gülüyor> İbri Teimiye rahimahullah, İbni Teimiye rahimahullah, onlara göre aynı onlar gibi. Onlar gibi düşünüyor ve şunu söylemiş ve sonra da ne yapmış itiraf etmiş. Tekrar edelim bu sözü. Sayfa 108'de diyor ki bu hoşafçı İbn Teymiyye'den yani eee İbn Teymiyye'yi kastederek ve diyor ki şöyle söylüyor. Bazı kimselerin Peygamber Efendimiz'den veya ümmetine mensup salih bir şahsiyetten bir şey dilemeleri ve bu dileklerinin yerine getirilmesi çok görülen bir olaydır. Öyle diyormuş. İmam i̇bn Teymiye rahimahullah. Onun bu sözünü aktardıktan sonra, İbn-i Teymiye'nin bu sözünü aktardıktan sonra diyor ki hoşafçı, İbn-i Teymiye böyle bir dilekte bulunmayı doğru bulmamakla beraber böyle dileklerin Allah'ın izniyle kabul olduğunu itiraf etmiştir. Diyerek bu olumlu neticenin ölülerden dilek dilemeyi meşru kılacağını göstermeye çalışmaktadır. Böyle diyerek bu olumlu neticenin ölülerden dilek dilemeyi meşru kılacağını göstermeye çalışmaktadır. Ey yani İbn-i Teymiye Rahimahullah böyle bir şeyi uygun görmüyor. Yani peygamberleri veya salih kimseleri onların şahsiyetlerini, şahsiyetlerini e, aracı olarak bir şey istenmesini doğru bulmuyor. Ancak şunu da itiraf etmişti hani. Ancak böyle dua edilmesiyle dualar kabul ediliyor veyahut dilekler kabul ediliyor. E şuraya getirmeye çalışıyor bunu o şafçı. Demek ki netice veriyor. Olumlu netice veriyor bu. Dualarımız biz bu şekilde tevecüle edersek karşılık buluyor. O halde bunu, bu bunun olumlu neticeler vermesi. Böyle bir dua şeklini de meşru kılar demeye getiriyor. İbn Teymiye'nin diğer bir itirafını da biz aktarmak istiyoruz. İbn Teymiye'nin hani dedi ya İbn Teymiye itiraf etti ki bu dualar kabul oluyor bu şekilde teveccüh edildiği zaman. Biz de İbn Teymiye'nin diğer bir itirafını aktarmak istiyoruz. Diyor ki İbn Teymiye rahimahullah insanların birçoğu Allah'ın dışında yıldızlara ve diğer mahluklara dua ediyorlar ve isteklerinden bazılarına kavuşuyorlar. İnsanlardan bazıları putların yanında kiliselerdeki suretlere dua ediyor ve isteklerinden bazılarına kavuşuyorlar. Müslümanların ittifakıyla haram olan bir takım dualarla dua eden bazıları da isteklerinden bazılarına kavuşuyorlar. İbn-i Teymiye Rahimahullah Kaidatun Celile'de 241. sayfada bunu söylüyor. Yani böyle bir e, örneği getiriyor. Yani diyor ki insanların çoğu dua ederler. Yıldıza dua eden de karşılık bulabilir. Efendim herhangi bir mahluka dua eden, bir puta dua eden, kilisede suretlere dua eden veya ee, Müslümanların ittifakıyla haram olan bir takım dualarla dua eden bazıları da isteklerinden bazılarına kavuşa biliyorlar. Şimdi de hoşafçıya soralım. Biz o bir itirafta bulundu İbn Teimiyeden, biz de İbn Teimiyeden itirafta bulunduk. Şimdi de ona soruyoruz. Müşriklerin ilahlarından diledikleri şeylerin hasıl olduğu da görülen bir şey değil midir? Ey yani müşrikler de kendi putlarına dileklerde bulunuyorlardı ve olumlu netice alıyorlardı. Olumlu netice alıyorlardı. Karşılık gördükleri bilinen bir şeydir. Budistler, Hindular, ve Brahmanlar tapınaklarında yüzyıllardır dilekleri hiç kabul olmadığı halde mi dilemeye devam ediyorlar? Hani hala günümüzde vardır adam yıldız kaydı, yıldız kaydı diyor yıldızdan istiyor. Allah Resulü Vesselam diyor ya kim yıldızdan isterse diye kim Allah'tan isterse Allah ona verecektir. Kim yıldızdan istiyorsa da o, o da e, mahşer günü karşılığını yıldızdan bekleyecektir. Dolayısıyla öyle batıl inançlar var ki ve öyle şirk halleri var ki o halde madem olumlu netice almak ve tecrübeler ifadesine biz cevap veriyorduk burada madem böyleydi o zaman bugüne kadar Hristiyanlar kiliselerinde efendim Yahudiler havralarında veyahut Hindular yine tapınaklarında Yüzyıllardır duaları kabul edilmiyor mu bunların yoksa onların Allah'a eş koştuğu kimselerden istemelerine itikad ederek gerçekten onlardan mı istiyorlar? Ve devamla diyoruz ki o şafçıya senin de sayfa kırkta şirke düşüreceğini söylediğin şekilde ülkemizin her köşesinde kabir ve türbelerden bana eş ver, iş ver, ev ver diye dilekte bulunan, kabirlere adaklar adayan, hatta ağaçlara ve çalılara ip ve çaput bağlayanların eşte bulduğu, işte işe de girdiği, ev de aldığı çok görülen bir olay değil midir? Tecrübelerle sabit bu olumlu neticelerde Allah'tan başkasına dua etmeyi olumlu kılar mı? müşahede edilen olumlu neticeyle ona sebep olduğu düşünülen şeyin meşru olabilmesi arasında bir lüzum bağı olmadığı daha iyi anlaşılsın diye sebep-sonuç ilişkisi hissi olarak bilinen şu örneklerle şöyle söyleyebiliriz. Karnı doyuyor diye çalmayı veya çocuk sahibi olunuyor diye zina etmeyi İbni Teymiye de meşru görmez biz de meşru görmeyiz. Sanırız ki bunu siz de meşru görmezsiniz. Karnı doyuyor diye çalmayı veya çabuk sa çocuk sahibi olunuyor diye zina etmeyi ne İbni Teymiye ne bizler ne de sizler kabul etmezsiniz. Açıkça Gözle görülen şeylerde bile istenen netice ile meşruluk arasında bir lüzum bağı yoksa farz edilen şeylerde böyle bir bağ pekala yoktur. Yani kabirlerden dilekte bulunanların ara sıra veya çok kere dileklerinin yerine geliyor olması bunun caiz ve meşru bir iş olduğunu asla ve kat'a göstermez. Kabirlerde dilekte bulunanların, dileklerinin karşılık bulması, çocuk isteyenin çocuğunun olması. Yani gerçekten bunları duyuyoruz. Mesela kadın diyor ki işte şu kadar senedir benim çocuğum olmuyordu ancak ben gittim falanca babada veya falanca türbede dilekte bulundu mu bana çocuk verdi. Veya ben aracım olsun diye geldim bana araba verdi. Üniversitesi Allah'a Allah sığınırız. Dolayısıyla tecrübeyle sabit sözünden ve yine İbn Teimiyen'in itirafı diyerek, tabi İbn Teimiyen'i neyi kastediyor? Yani bütün bu sapık anlayışların bir şekilde dualarının karşılık bulduğunu, yani onların istediklerini elde ettiklerini ancak İbn Teimiyer Rahimehullah bunun meşru olduğunu söyleyen herhangi bir cümlesi ifadesi söz konusu değildir. Dolayısıyla nasıl ki? Ee, olumlu netice diyerek çaldığından ötürü karnını doyuran bir kimsenin o o, o, o halde e, çalmasını meşru görmeyeceğimiz gibi ya da efendime söyleyeyim para kazandırıyor diye olumlu netice alıyor diye bir kişinin tefecilik yapmasını caiz görmeyeceğimiz gibi ve buna benzer buna benzer birçok buna benzer birçok sebebi örnek verebiliriz aynı şekilde eee Kur'an, sünnet ve tecrübelerimden diyerek sözünü de kabul etmiyor ve müşahede edilen olumlu neticeyle ona sebep olduğu düşünülen şeyin meşru olabilmesi şartını unutmamaktayız. Ve gerçekten bu konuda e, açıkça görülen, açıkça görülen bir ...sapıklık söz konusudur... ...şirk hali söz konusudur... ...Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz... ...biz... ...Hoşapçı'nın... ...Selefiler ve Tasavvufçuların... ...Görüşleri isimli kitabına... ...verilen reddiyeye... ...biraz sonra ikinci bölümde... ...devam edeceğiz... ...Allah Azze ve Celle... ...ayaklarımızı dost doğru yol üzere... ...sabit kılsın... İnşallah 10 dakika sonra... ...kaldığımız yerden devam edeceğiz... والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته